1011, numaralı konu, eşabın ölüme karşı gösterdikleri sabır ümmü Harise'nin, oğlunun ölümüne sabretmesi, evet, Harais bin Süraka, Bedir günü şehit edildi, kendisi savaşa katılmayıp, gözlemcilik yapıyordu, serseri bir o ok konu isabet ederek şehit etti, annesi, Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, bana Harise'den haber ver, eğer cennette ise sabredeceğim, aksi takdirde benim ne yapacağımı Allah görecektir, dedi, Hazreti Peygamber, kadına, azap olunasıca, sen aklını mı yitirdin, sekiz tane cennet vardır, senin oğlun o cennetler arasında en yüce firdevsi elde etmiştir, buyurdu.